Dondura'da meydana gelen hadiseler bir kere daha Müslümanları en azından bazı kimseler nazarında mazlum durumuna düşürdü. Hem İslam'ın imajına bir gölge düşürmesi açısından hem de dünyadaki dengeler açısından nasıl değerlendiriyoruz Ben hiçbir zaman bu hadiselerin hiçbirine şuurlu, sistemli, bir Müslüman bir organizasyon tarafından planlanmış ve yapılmış hadiseler nazarıyla bakmadım. Hatta bazıların isimleri Müslüman olsa bile Bunlar dıştan bu şer şebekeleri, belli servisler Dünyada belli satranç oyunu oynayan insanlar tarafından Kiralanmış katiller, figür edilmiş insanlar ilaç içirilmiş, iradeleri ellerinden alınmış Düşünceleri felci edilmiş, robotlaştırılmış insanlar tarafından Yapıldığı nazarıyla baktım Ama mineşşakiler garp hep böyle baktım minel cenub ile şimal. Hep böyle baktım. Hiçbir zaman bir hadise zuhur ettiğinde, evvelen ve bizzat, ben İslam dünyasında bir suçlu arama lüzumunu hissetmedim. Kere temelde, İslam, İslami esaslar, ulu orta bu türlü şeyleri yapmaya müsaade etmez. Bütün Müslümanlar bilirler ki, az bir bilgisi olan bile, bilir ki, insanlar tek başına ve bir grup halinde, hürriyetler ellerinden gelse ülkeler işgal edilse bile bunlar kendi başlarına harp ilan edemezler savaş ilan edemezler seferberlik ilan edemezler bunlar ülke çapında bütün milletin organizasyonlarıyla gerçekleştirilir o türlü yollara girilmez bu açıdan bir müslüman mantığıyla hiçbir zaman teelif etmedim. belki bazı sözlerde meselenin ıtlakı sorgulanabilirdi yani terörist Müslüman olamaz Müslüman da terörist olmaz mutlak zikir kemaline masruftur mutlak manada Müslüman dediğimiz zaman da Müslümanlığın akliyatına, mantıkiyatına açık olan bir insanın bu işi yapması mümkün değildir yapan insanın orada bir gediği vardır bunu teyit eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mervi sözler geçen de ile serika ile alakalı okuduğumuz şeylerde şürb hamirle okuduğumuz şeyler de buna delalet ediyor. Buyuruyor ki zani hine الزَانِحِينَ ve وَهُوَ مُؤْمِنٌ Zina eden mümin olduğu sürece zina etmez. Bu ne demektir? Mümin zina etmez. Ve bunun manası nedir? Zina eden mümin değildir. En azından bu esnada değildir yani. Ve kelamcılar bu meseleyi nesifinin aklide şerhlerine bakın. Orada değişik yorumlar getirirler. İmanı muvakkaten çıkar, tepesinde durur. O zina işi geçtikten sonra tevbe edince tekrar içine girer. Bunlar gerçi tekellüflü yorumlar ama fakat bir insan Allah'a inanması gerektiği şekilde inandı. Yani mutlak zikir kemal masruf dedi ya, kamil manada bir insan Allah'a inanmışsa yaptığı o şeylerin hesabını Allah'a vereceğine inanmışsa, haşrüneşre inanmışsa, cennete cehenneme inanmışsa, bu duygular onun içinde hükmettiği sürece o cinayeti irtikap etmez demektir. İşte bu manada terörist teröristlik yaptığı esnada mümin değildir yani ve bir mümin halis manada kamil manada mümin olduğu sürece terörizme girmez ve terörizmle hiçbir yere varılamaz bu açıdan belki her dine inanan insanlar arasında bu türlü kimseler çıkabilir fakat sözümüz geçerlidir bir mümin halis manada kamil manada mümin olduğu sürece terörizme girmez benim kanaatim bu yani. Ben hep bu mülazayla baktım. Dolayısıyla ne Fizan'da ne İran'da ne de Turan'da yapılan şeylerde hiçbir zaman şuurlu Müslümanların organizasyonuyla böyle bir şey yapılacağına inanmadım. Onların mevhumu figüranlarının da el an hayatta olduklarına hala inanmıyorum. Onlar bazı isimlerden bahsediyorlar. Var mı yok mu bilmiyorum ben onun namına birisi internetlere bilgi düşebilir. İşte ben falanların canını okudum şimdi sizin canınızı okumaya geliyorum falan diyebilir. O kuleleri yıktığım gibi şimdi bilmem nereye hangi kâşanenizi sizin başınıza yıkacak sizi yerle bir edeceğim diyebilir. Belli değil yani. Bir tanesi diyebilir bunu. E, birilerinin de paranoyaya ihtiyacı varsa bir toplumu o mevzuda korkutma ihtiyacını duyuyorlarsa Yaptıkları mesaviyi mazur göstermenin, hafif göstermenin, yumuşak göstermenin ve kendilerini zalim göstermemenin yolu bir yönüyle toplumda böyle bir hava oluşturmalı. Bir paranoya ihtiyaçları var ve bunu her zaman kullandılar. Yer yer tazeliyorlar bunu. Işınların rengi değişiyor. Yani mavi, pempe, turuncu, yeşil filan bir sürü şey var bunlar. Birer mana ifade ediyorlar. Trafik lambaları gibi. Bunlar yer yer yakılıyor, bir kere daha insanlardaki o vehim paranoya, gavurcası bunun, o vehim tetikleniyor bir kere daha. İnsanlar bir kere daha korkuyor, bir kere daha yürekleri ağızlarına geliyor. Yahu say, hakikaten dendiği gibi yani öyle yapmak lazım, nasıl yapmak lazım? Terörün ülkemizden içeriye girmesine meydan vermemeli, eşiği atlamasına imkan vermemeli, Onları kendi yuvalarında bastırmalı. Yani bir kısım bir insaf sayyat almalı. Salmalı onları dünyanın dört bir yanına. Terörü kendi yuvalarında bastırmalı. Böyle. Ve bu adamlar da hakikaten güzel bir şey oluyor falan derler yani. Her itibar kaybı yaşandığı zaman dünyadaki bütün zalim kavimler, zalim milletler hususıyla Müslümanlığa karşı belli bir tavırları olan, belli mülazaları olan insanlar hep aynı silahları kullanmışlardır. Bu da meselenin ikinci yani. yani. Ben bu mülazalara dayanarak arkadaşlarımı dedim ki siz meseleleri internet sitelerine düşen şekliyle okuyor, değerlendiriyorsunuz. Gazeteye düşen şekli okuyup değerlendiriyorsunuz. Yazılan şeylerin bir de aksinin olduğu meselesi neden hiç mülazayı almıyorsunuz? Neden onların yalan olabileceğini ihtimal vermiyorsunuz? adamların düşünce dünyalarında, akide hayatlarında yalan diye bir mefhum yok ki. Yalan günahtır, yalan bir lafz kafirdir. Yalan söyleyen insan bir yalan sıfatıyla saf etmiştir. Yok öyle bir hesaplar adamların. Çok rahatlıkla söylerler. Başkalarını aldatmak, kendi hesabına bazı şeyleri değerlendirmek için yalan söylerler. Başlayın yani. Biz Yalan söylerler derken, başkasının yalanını anlatırken böyle bir cemaatin zorunda hicap duyarız. Ve çok defa özür dilerim kusura bakmayın. Yani yalan gibi çirkin bir lafa ağzıma aldım derim bu. Bu İslam'ın bize verdiği terbiyenin, İslam'dan kaynaklanan kültürün gereğidir yani. Mahkemelerde bile yalan şahitlere yalan şahit dememişizdir biz. Sayın hakimler bunlar hilafi vaki beyanda bulunuyorlar demişizdir. Çünkü genel terbiyemiz o ağzı kullanmaya müsait değildir. Ama il bu yalanın bağışlayın daniskasını bağışlayın diyoruz. Bakın insiyakidir bu. Yani düşünerek taşınarak değildir. Sizin terbiyenizin gereği. Dolayısıyla yaparlar. Ama biz o türlü şeylere de ihtimal vermeliyiz. Acaba bu doğru muydu yani? Bu adamların karakterinden her şey beklenir doğru muydu? Bu mevzuda biz doğru yorumlayamıyoruz. Meselelere doğru bakamıyoruz. Belki biz de Müslümanların hakkında iddia edilen o şeylerin yanında oluyoruz. Hiç unutmam ben işte bir yerde bir fecai ve fezai yaşandığı zaman büyük elçilik yapmış bir zat. Hemen çıktı bir saat sonra iki saat sonra dedi ki bu meseleyi falan yapmıştır dedi yani. İsmini de yanlış telaffuz etti. Meseleye bir yani o yönüyle öyle baktım. Şimdi ikinci yöne ise sorunun içinde olan husus hep arz ediyorum ayzane. Müslümanlığın imajı tertemiz, imajı kirletilmiştir yani. Bu bizim elimizde değil. Kirletilmeye de devam ediyor. O dırakşan çehreye zift atılmıştır. Hani çamur at, izi kalır falan. Şimdi öyle bir çamur atıldı ve onun izi kaldı. Ve yine Türkçemizde enfes bir laf vardır böyle. Hadis gibi bir laftır. Derler. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. İyi ve kötü neyse yani bir tanesine deseler ki falan öyle cömertmiş ki elinde ne var böyle hepsini açıp savuruyor yayılır filan sonra derler yahu sen Hatem-i misin nesin yani filan derler bir tanesi öyle cesur öyle şecaatlı bir insan ki bir ordunun karşına çıktığı zaman gözünü kırpmadan atını mahmuzlar yürür onların üzerine filan hemen bu şuyu bulur ve bundan daha fazla şuyu bulan bir şey var. Sonra da bir insan hakkında yapılan bir iftira bir isnattır Haziran fırtınasında biz onu yaşadık biliyorsunuz. Yani dost el anda yani yakınlığını koruyan bir insan var. Ona da sordular yani nasıl görüyorsunuz bu mesele işte falan için böyle dendi Medya işin üzerine böyle gitti böyle yorumladılar. Entelektüel camia içinde itibar kaybına uğradı dedi. Bu aslında o işe inanmanın yani o komploya inanmanın ifadesidir şunun için arz ettim ben. İslam hakkında bu türlü şeyler söylendi. Hatta mesela Yusuf Kardavik ona isnat edilen bir şey oldu. Demiş ki sözde Filistin'de Filistinliler işte İsrail mezalimine karşı toprakların işgal edilmesine karşı canlı bombalar oluyorlar. Arabalara bomba yüklüyorlar. Gidiyorlar böyle masum insanların içine giriyorlar. Orada patlatıyorlar. Terör hadiselerine giriyorlar demiş ola ki Kardavi onların da başka kullanacakları silahları yok. Çok üzüldüm ben. Çünkü dünyada bilinen simalardan birisidir yani. Böyle bir şey mesela Nablusi söylese, böyle bir şey Said Ramazan Buti söylese, böyle bir şeyi Turabi gibi, Kardavi gibi kimseler söylese, bunlar İslam dünyasında kilometre taşları gibi insanlardır yani. Bizim gibi sıradan insanlar değil yani. Önemli simalardır bunlar. Bunlardan biri bir şey söyleyin ki, İslam adına söylenmiş gibi olur bu söz. Ve dolayısıyla İslam yara alır. Ondan böyle bir şey olduğunu duyunca sineme zıpkın saplandı adeta. Buna nasıl cevaz verilir? Bu İslam hangi kurala bağlanıyor böyle ise? Yüreğiniz varsa, gücünüz yetiyorsa şayet seferberlik ilan edersiniz. Filistinler silahlanırlar. Efendim 66'da 67'de Yaptıkları gibi yürürler İsrail'in üzerine yürürler Alacağız derler alırlar topraklarını istirdad ederler işgal edilmiş Türk toplumunun bir dönemde 7 cepheden işgal edilmesine karşı Her yerde seferberlik ilanı yapıldığı gibi Milletçe seferberlik ilan edilir Yiğitçe ya Allah sana verir Ya ona verir Her çıbatı abat dersin yürürsün Ya ölürsün ya da kalırsın veya diğer bir lafımız daha vardır ya devlet paşa ya kuzgun leşe öyle gidersin nahmurun nasul la tevasute beyne alemine el kabra bi's ya sadareti tutarım veya kabre giderim diyor Hazreti Üstat ta fütursuzca Şimdi yolu budur bu meselenin sen bunu yapmayacaksın bir bir diğer taraftan da meselenin içinde ilahi kelmeullah mülazası olmayacak ben Allah'ın yüce adını buralarda bu iklimde yükselteyim, anlatayım, Allah'ı sevdireyim ve onun rızasına ulaşayım, mülazası olmayacak. Mesele hep hınca bağlı yürütülecek. Ne mülazası olacak? Eski Amerikalılarla İsrail oğullarının mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. Şimdi bir mücadele orada Amerikalı ve İsrail mücadelesi ise şayet onda Allah rızası yoktur. Ben Müslümanım o Filistin'de ölen Müslümanların ölümleri benim içime saplanıyor yine zıpkın gibi diyeyim. Fakat siz meseleyi bir tarafa yani muhakeme içinde ele aldığınız zaman karşı taraf mücadelesini atalarından tevarüs ettiği din adına veriyor. Orada bir Muhammed'i ruh olsaydı sallallahu aleyhi sellem bir Ömer'i ruh olsaydı orası bize Hazreti Ömer'in armağanıdır. İkinci derecede Yavuz Cennet mekanının armağanıdır bize. Ve hakim oldukları dönemde orada sud ve sükun temin etmişler. Haçlılar gelip meseleyi karıştırdıkları dönem istisna edilecek olursa Hz. Ömer Efendimiz ile kavuşmuştur. Selahaddin ile kavuşmuştur. Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Ufran Hazretleri kavuşmuştur. Şimdi sen orada bir mücadele veriyorsun ki Amerikalı ve İsrail mücadelesi şeklinde cereyan ediyor. Dinden uzaklık diz boyu zaten orada. Neyin mücadelesini veriyorsun sen? Şimdi böyle bir mücadelede siz başka mücadele yolları yok bunların. E ne yapalım canlı bombalar falan derseniz bir taraftan hem kel hem fodul olur yani. Ve ben çok müteessir olmuştum ondan dolayı. Şimdi zannedilmesin ki orada o problem devam etsin. Masum bir sürü insan ölüyor. Onlara göz yumalım biz kale almayalım. Hayır estağfurullah yani estağfurullah. Her ölenle beraber derken ölüyorum ben ama fakat mücadelen şekli mantıklı değil. Allah'ın rızasına uygun değil. Dünyada devletler arası mücadele sistemine de uymuyor. Benzemiyor bir şeye. Ya doğru dürüst ölün, hepiniz şehit olun, ahirete gidin. Veyahut böyle parça parça kendi içinizde kavga ederek Hamas ayrı, fetih bilmem ayrı bilmem fedayan bilmem ayrı filan böyle parçalanmış birbirini yiyen insanlar bunlarla hiçbir yere varlamayacak muhakkaktır. Şimdi bunlar İslam'ın imajını kirletmişlerdir. Bu Dirakşan çereye çamur atmışlardır. Afganistan'da da aynı şey olmuştur. Okullar açılırken yine isim tahsil etmeyeceğim rahmetlik oldu bizim arkadaşımız. Bana aynen anlattı. Buraya geldiğinde anlattı. Ben dedi okul açalım dedim yani. Kandahar'dan mı dedi. Bilmem nerede dedi, Okul açalım dedim. E siz bize yardım edin. Maddi yardım yapın. Okulu biz açalım. Ne okul açıyorsunuz? Siz kendi ülkenizde problemlerinizi giderin. Size biraz asker verelim, gidin orada bizim yaptığımız gibi, Taliban'ın yaptığı gibi yapın. Bir köy idaresi ölçüsünde bile olmayan bu mantıkla, bu felsefe ile devlet idare edilmez. Dünya hiç bilmiyorlar demektir. Bakan söylüyor bunu. Şimdi bu mantıkla İslam müdafaa edilmez. Bu mantıkla İslam'ın adı kirletilir, şehresi kirletilir onu. O zaman ne oluyor? Bize düşen bir şey bir kere başta bu insanların kanaatını değiştirme cehdi ve gayreti ortaya koymalıyız. Tam oluyor mu olmuyor mu bilemem ben. Şu hoşgörü ve diyalog ve tiresi içinde kısmen buna yakın şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bu insanlara kendimizi anlatıyoruz. Bazı yerlerde gördüğünüz şeyler İslam'ın özünü temsil eden insanların işi değildir onlar. Hisslerine yenik düşmüş, mağlup düşmüş, öfkeyle, kinle, nefretle oturup kalkan insanların tavırları ve davranışları bunlar. Müslümanlık budur. Müslümanlık böyle olması lazım. Herkese kucak açma, herkesi kucaklayabileceğimizi ortaya koyma. Sinemizde herkesin yeri olduğunu ifade etme, yeniden Müslümanlığı hakkıyla temsil eden insanların var olduğunu bütün insanlığa duyurmak lazım bunu. Amerika'ya da duyurmak lazım Avrupa'ya da duyurmak lazım. Uzak Doğu'ya da duyurmak lazım. Çin'e de duyurmak lazım, Macaristan'a da duyurmak lazım. Bu da birdenbire olmaz yani. Senelerden beri ister bir kısım kilise teşkilatına, ister oryantalistlerin Müslümanlığın aleyhinde yazıp çizdikleri, zihinleri, düşünceleri kirlettikleri öyle kokun şeyler olmuş ki birdenbire hemen bunu silemezsiniz, temizleyemezsiniz. Zamana vabesti bu. Uzun zaman bu insanların içinde kalacaksınız. Zaten bütün kabiliyetlerinizle siz İslam'ın güzelliklerini birden bir meşerde teşhir ediyor gibi serseniz insanlar hazmedemezler onu. Zamana vabesledir. Birden onu alıp hazmedemezler. Uzun zamanda onu gidermeye bakacaksınız. Çünkü bir taraftan siz anlatırken bir diğer taraftan da onların uzun zaman sizi dinlemelerine fırsat vereceksiniz. Evet şimdi böyle diyorlar ama azıcık güçlenince ne diyecekleri acaba bakalım bir onu dinleyelim yani. Sizi bir 10 sene ver nabzınızı tutacaklar. Kalbiniz nasıl atıyor? Nabzınız nasıl atıyor? 10 sene sonra bir daha nabzınızı tutacaklar, bakacaklar aynı. 10 sene sonra bir daha tutacaklar nabzınızı, bakacaklar aynı. 10 sene, 20 sene, 30 sene sizi test edecekler. İşte o zaman siz hep aynı durduğunuz yerde duruyor, hep aynı televünle yer. Onlara değişik şeyler ifade ediyorsanız inandırıcı olursunuz. Yoksa şartlara göre, konjöktüre göre bugün böyle, yarın başka türlü imkanları ele geçirdikleri zaman ne yapacakları belli mi filan bunları bu mülazaları taşıyorlarsa inandıramazsınız onları. Siz anlatacaksınız bu onların sizi dinlemelerine imkan vereceksiniz. Sizi görmelerine, sizi test etmelerine imkan vereceksiniz. Evlerinize girecekler, mabetlerinize gelecekler, müesselerinize girecekler ve bütün buralarda size bakacaklar, sizi temaşa edecekler, sizi test edecekler. Ancak o zaman inanırlar. Bu sizin vazifeniz, onların da hakkı. Olumsuz bir imajı gidermeyi düşünüyorsanız, onun yolu bu. Yoksa birdenbire böyle, asli saadet güzelliğini getirip insanların önüne koysanız, hemen inanmazlar. Onun devam ve temadisine bakarlar. Güzellik güzelliktir, fakat tek buğutlu bir şeydir. O güzelliğin çok buğutlu olması meselesi onun temadisine bağlıdır. Temadisi ona daha derince bir güzellik kazandırır ve esas inandırıcı olan da odur. Onun için sizin arkadaşlarınıza okulları açtığınız yerlerde diyorlar ki el alem gammazlayınca Türkiye'deki sizin dostlarınız 50 defa sizi gammazladılar. Gammazlamanın her çeşidini kullandılar. Yani mesela bunlar Bin Laden'in kopyasıdır falan dediler. Mesela dediler ki bunlar çok radikaldır. Fırsat ellerine geçtikleri zaman sizi önden de değil böyle zor kesilen ensenizden kesecekler. Bu hoş görünüm meyveleri misalinde olduğu gibi kadın söylüyor aynen. Dinledik siz de dinlemişsinizdir. Giderken çokları dostlarım geldi dediler ki aman gitmeyin dediler sizi keserler orada. Görmeye vabeste. Bir görecekler, bir daha görecekler, bir daha görecekler. Şimdi kendi ülkendeki insan seni dünden bugüne tanıyor yani. Ben bir karınca öldürmediğimi elli defa söyledim. Hakikaten öldürmemişimdir yani bir karınca. Hatta yanımda birisi bana eziyet ediyor diye karınca elleriyle süpürdü. Hiç aklımdan gitmiyor seneler geçti. Nasıl kıydı o canlılara diye yani. Şimdi yüreği bu mülazaya kilitliyse bir insana kimseye kıyamaz böyle bir insan. Ben sizin hissiyatınıza tercüman oluyorum burada. Kendimi anlatmıyorum ben. Gerçek mümin hissiyatına tercüman oluyorum. Ve yine burada şahidi var. Bir arkadaşımız su içmeye gidiyormuş kampta bir yılan. O bir gösteri yapmak için tutmuş kuyruğundan silkmiş, belini koparmış. Ben bir ay mı iki ay mı konuşmadım arkadaşlar. Ne hakkım var onun yaşama imkanlarının önüne geçiyoruz? Hayvan su içmeye gidiyordu. Seni sokmaya gelmiyor ki katiyse sana doğru geldi, ağzını açtı sana doğru bir kobra gibi geliyorsa o zaman mesele, müdafaa meselesine girer. Nefis müdafası olur. Orada da men kutile dune nefsi fe ve şehit olur yani. E öldürürsen o zaman da gazi olursun. Kaldı ki ben öyle bir durumda bile kaçarım. Daha iyi. Ne diye öldürecek misin hayvanı? Ekosistem içinde bir yeri var ona. Niye öldüreceksin? Öldürmeye cevaz verilmiştir. Öldürmeye sevap bağlanmamış. Şimdi sizin tabiatınız bu ise şayet hala insanlar sizde bir şey vermediyorlarsa bence sabırla beklemek lazım. Aktif bekleyiş içinde bir taraftan e, nesiniz siz? Ruh dünyanızı sergileyeceksiniz. Showroomlar var diyorlar yani. Orada meşerlere showroom diyorlar. Yavuca söyleymiş onu. Karakterinizi, ruh yapınızı, hissiyatınızı, iç dünyanızı Yorumda teşhir ediyor gibi edeceksiniz yani el alem gelecek girecek gezecek görecek bakacak bu diyecek tamam siz fark edemezsiniz bunu onlar bir işaret korlar onun üzerine daha sonra bir daha gelir her şey yerinde duruyor mu aynı şey ifade ediyor mu desen aynı mı şiva aynı mı bakar bir daha bakar siz yine farkında değilsiniz de bir daha bakar ve işte arkadaşlara öyle dediler ya o siz ne kalmaz diyorsunuz. Biz 10 senedir bu arkadaşları dinliyoruz. Açık, kapalı, dinliyoruz bu insanları. Kontrol ediyoruz. Eğitimlerine bakıyoruz. Hayat tarzına bakıyoruz. Üsluplarına bakıyoruz. Bunlarda ne bir şeyin propagandasını yapma var, ne de bir dayatma var. O güçleri yok zaten, dediler. İşte bu inandırıcı oldu. ve Arkadaşların orada uzun zaman kalmasına vesile oldu. Şimdi siz kocaman bir dünyaya açılıyorsunuz. Kendinize anlatacaksınız. Ve onlara dini değerlerinizi sizin, esas evrensel İslami değerleri anlatmadan evvel zannediyorum güven vadediciliğinizi anlatmanız lazım yani. Bunun da zamana ihtiyacı var. Zamana vabeste. Ne zaman böyle inandırıcı olursunuz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Evet sadıktır diyecekler onlar. Evet emindir bu insanlar diyecekler. Evet masumdur bu insanlar. Günaha karşı tavırları vardır evet dengeli iş yapıyorlar dünyada konjöktürü hesaba katarak fetanetlidir bunlar diyorlar eğer bir şey anlatıyorlarsa tavırlarıyla anlatıyorlar e, o tavırlar güzelse başkasına sirayet edecektir dolayısıyla ona da bir şey diyemeyiz olumsuz bir imaj oluşmuş fakat onu giderme zamana vabestedir ciddi bir takvime bağlamak lazım o takvim içinde mütealaya mülahazaya aldığımız şeyler çok iyi tanzim edilmeli bence Birer birer olumsuz şeylerin izale edilmesine bakılmalı, giderilmesine bakılmalı. Tabi bu arada biz aynı zamanda kendi kendimizi de yani düşünce dünyamızı, inancımızı ifade etmiş olacağız. Ne kazanırsak kar sayılacaktır. Ama bana göre en önemli mesele İslam hakkında o olumsuz imajın giderilmesidir. <gülüyor> أسألك موجبات رحمتك وعزائم من مغفرتك ولا من كل ذنب والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته ولا همما إلا فرشت ولا حاجة إلا لك رضا إلا قضيتا يا أرحم الراحمين اللهم آل كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضاع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجعلت لهم ود آمين بسم الله محمد الرحيم